Hocam hacca giden biri ölmüş babası için hac yapsa başka birinin kul hakkına girmiş olur mu? Hacca geçerli olur mu? E, tabii ki e, burada e, yazılırken kendi adına yazılacaktır. Dolayısıyla kendi adına yazıldığı için başka birinin kul hakkına girmesi söz konusu değil. Ama kendisi gidip e, tekrar ikinci bir defa hacca giderse, bu durum böyle bir şey söz konusu olabilir mi acaba? Şimdi şayet kendisi zaten şu andaki sistem yani hac kayıt sistemi kişinin bir defa gitmesine izin veriyor. Evet. İkinci bir defa gitmesine izin vermiyor. Bu kişi ikinci bir defa gittiği zaman yasal olmayan bir yöntemle hacca gitmiş olacaktır. Hı hı. O zaman da kontenjan dışındadır. Yani böyle bir hacca gitmeyi biz tabii ki uygun görmüyoruz. Yani böyle yasal olmayan yollarla hacca gitmeyi uygun görmüyoruz. Ama diyelim ki kişi herhangi bir şekilde giderse oradaki ibadetlerini yerine getirirse e, oradaki farzları vacipleri yani haccın evet. e, orada yapması gereken hususları yerine getirirse e, haccı geçerlidir. O başka bir şeydir. Ama yasal olmayan yollarla hacca gitmek o farklı bir şeydir. E, kişi Ölmüş olan anne babasının yerine hacca gidebilir.